Yirminci mektubun onuncu kelimesine zeildir. Bismihi Subhanee, Wa in minshay in illa Yusub bi hubi hamdi. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ela bi zikri illahi tatmeyinu Allahu mithelan rjulan fihi shuraka'u Sual. Sen çok yerlerde demişsin ki, vahdette nihayet derecede kolaylık var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 veya hatsiz manevi makinalar, matbaalar bulunmak lazım gelir. Bu ise yüz derece muhaldir. Halbuki o zerreler memuri ilahi de olsalar, yine öyle bir mazhariyet lazım gelir. Ta hatsiz muntazam vazifelerini yapabilsinler. Bunun hallini isterim. El-Cevap Çok sözlerde izah ve ispat etmişiz ki, bütün mevcudat bir tek sani'a verilse, bir tek mevcut gibi kolay ve suhuletli olur. Eğer müteaddit esbaba ve tabiata isnat edilse, bir tek sinek, semavat kadar, bir çiçek, bir bahar kadar, bir meyve, bir bahçe kadar müşkilatlı ve suubetli olur. Madem şu mesele başka sözlerde izah ve isbat edilmiş, onlara havale edip şurada yalnız üç işaret ile o hakikate karşı, nefsin itminanını temin edecek üç temsil beyan edeceğiz. Birinci temsil Mesela, şeffaf parlak bir zerrecik, bizzat kendi başıyla kalsa, bir kibrit başı kadar, bir nur içinde yerleşmez ve ona maslar olamaz. Kendi cirmi kadar ve mahiyeti miktarınca bir asale, cüz'i zerre gibi bir nuru olabilir. Fakat o zerrecik, Güneşe intisap edip ona karşı gözünü açıp baksa o vakit o koca güneşi ziyasıyla, elvanı sebasıyla, hararetiyle hatta mesafesiyle içine alabilir ve bir nevi tecelli azamına mazhar olur. Demek o zerre kendi kendine kalsa bir zerre kadar ancak iş görebilir. Eğer güneşe memur ve mensup ve mirat sayılsa güneş gibi Güneşin icraatındaki bir kısım cüz'i numunelerini gösterebilir. İşte velillahlil mecelul ala Her bir mevcut, hatta her bir zerre eğer kesrete ve şirke ve esbaba ve tabiata ve kendi kendine isnat edilse, o vakit her bir zerre her bir mevcut ya bir ilmi muhit ve kudreti mutlaka sahibi olmalı veya hutt hatsiz manevi makine ve matbaalar içinde teşekkür etmeli, ta ona tevdi edilen acib vazifeleri yapabilsin. Eğer o zerreler vahidi ehad e isnat edilse, o vakit her bir masnu, her bir zerre ona mensub olur, onun memuru hükmüne geçer. Şu intisabı onu tecelliye mazhar eder. Bu mazhariyet ve intisabla Nihayetsiz bir ilim ve kudrete istinat eder. Hakının kuvvetiyle milyonlar defa kuvvet izatisinden fazla işleri, vazifeleri o intisap ve sırrı sırrıyla yapar. İkinci temsil Mesela iki kardeş var, birisi cesur, kendine güvenir, diğeri hamiyetli, milliyet perverdir. Bir muharebe zamanında kendine güvenen adam,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 padişaha intisab etti, askere kaydedildi. O intisab ile koca bir ordu, ona noktayı istinat oldu. Ve o istinat ile arkasında, padişahın himmetiyle bir ordunun manevi kuvveti tahşid edilebilir bir kuvve-i maneviye ile harbe atıldı. Ta düşmanın, mağlup ordusu içindeki şahın, büyük bir müşirine rast geldi. Kendi padişahı namına, seni esir ediyorum gel der,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 şu adam bu intisapla kendini o hadsiz kuvvete rapteder. İşte velillahl'el meselü'l ala. Eğer her mahluk, her zerre doğrudan doğruya Vahidi Ehade isnad edilse ve onlar ona intisap etseler, o vakit o intisap kuvvetiyle ve Seyyidinin habliyle, emriyle karınca Firavun'un sarayını başına yıkar, başaşağı atar. Sinek Nemrudu gebertip cehenneme atar. Bir mikrop en cebbar bir zalimi kabre sokar. Buğday tanesi kadar çam çekirdeği bir dağ gibi bir çam ağacının destgahı ve makinası hükmüne geçer. Havanın zerresi bütün çiçeklerin, meyvelerin ayrı ayrı işlerinde, teşekkülatlarında muntazam güzelce çalışabilir. Bütün bu kolaylık bilbedaha memuriyet ve intisaptan ileri geliyor. Eğer iş başı bozukluğa dönse, esbaba ve kesrete ve kendi kendilerine bırakılıp şirk yolunda gidirse, o vakit her şey, cirmi kadar ve şuuru miktarınca iş görebilir. Üçüncü temsil Mesela iki arkadaş var. Hiç görmedikleri bir memleketin ahvaline dair, istatistikli bir nevi coğrafya yazmak istiyorlar. Birisi, o memleketin padişahına intisap edip, telgraf ve telefon dairesine girer, on paralık bir tel ile kendi telefon makinasını devletin teline rapteder, eder, her yer ile görüşür, muhabere eder, malumat alır. Gayet muntazam ve mükemmel coğrafya istatistiğine ait sanatkarane bir eser yapar. Öteki arkadaş ise, ya elli sene mütemadiyen gezecek ve müşkilatla her yeri görüp, her hadiseyi işitecek, Veyahut milyonlarla lirayı sarf edip devletin tel ve telefon temdidatı kadar ve padişah gibi telgraf sahibi olacak ta evvelki arkadaşı gibi o mükemmel eseri yapsın. Öyle de velillah el-meselü'l eğer hadsiz eşya ve mahlukat vahidi ehade verilse o vakit o irtibat ile her şey birer mazhar olur. O şems-i ezeli'nin tecellisine mazhariyetle kavanini hikmetine ve desatiri ilmiyesine ve nevamisi kudretine irtibat peydâ eder. O vakit havl ve kuvvet-i ile her şeyi görür bir gözü ve her yere bakar bir yüzü ve her işe geçer bir sözü hükmünde bir cilve-i Rabbaniye'ye mazhar olur. Eğer o intisap kesilse, o şey, bütün eşyadan dahi inkıta eder, cirmi kadar bir küçüklüğe sığışır. O halde bir uluhiyet mutlaka sahibi olmalı ki,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 o eşyayı kesireye havale edilse, o vakit pek çok külfetle ve pek çok hareketlerle ancak o vaziyet alınır ve o netice istihsal edilir. Mesela üçüncü mektupta denildiği gibi, semavat meydanında, şems ve kamer kumandası altında yıldızlar ordusunu harekete getirmekle, her gece ve her sene şaşalı tesbihkarane bir seyran ve cereyan vermek demek olan cazibedar, sevimli vaziyeti semaviye ve mevsimlerin değişmesi gibi büyük maslahatların vücut bulması demek olan o ulvi hikmetli neticeyi arziye eğer vahdete verilse o sultanı ezel kolayca küreyi arz gibi bir neferi o vaziyet ve o netice için icramu ulviye'ye kumandan tayin eder o vakit arz emir aldıktan sonra memuriyet neşesinden Mevlevi gibi zikr-ü kalkar, az bir masrafla o güzel vaziyet hasıl olur. O mühim netice vücut bulur. Eğer arza, sen dur, karışma denilse ve o netice ve o vaziyetin istihzali de semavata havale edilse ve bahdetten kesrete ve şirke gidilse, her gün ve her sene binler derece küre arzdan büyük olan milyonlar adedince yıldızlar hareket etmek, milyarlar sene mesafeyi 24 saatte ve bir senede kestirmek lazımdır. Netice-i meram Kur'an ve ehli iman hadsiz masnuatı bir sani vahide verir. Doğrudan doğruya her işi ona isnat eder. Vücub derecesinde suhûletli bir yolda gider, sevk eder. Ve ehli şirk ve tuğyan bir masnu vahidi hadsiz esbaba isnat ederek İmtina derecesinde subetli bir yolda gider. Şu halde Kur'an yolunda, bütün masnuatla, dalalet yolunda, bir masnu vahid beraberdirler. Hatta, belki bütün eşyanın vahitten suduru, bir vahidin hadsiz eşyadan sudurundan, çok derece eshel ve kolaydır. Nasıl ki bir zabit, bin neferin tedbirini, bir nefer gibi kolay yapar, ve bir neferin tedbiri, Bin zabit'e havale edilse, bin nefer kadar müşkilatlı olur, keşme keşe sebebiyet verir. İşte şu hakikatı, şu ayeti azime, ehli şirkin başına vuruyor, dağıtıyor. Darabballahu metelen raju len fii shuraka umutashakisun, v raju len selaman li raju lin hel yestbiyani metla. Alhamdulillahi, belaktharhum la yaglamun. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ذرات الكائنات وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم يا أحد يا واحد يا صمد يا من لا إله إلا هو وحده لا شريك له يا من له الملك وله الحمد ويا من يحيي ويميت يا من بيده الخير يا من هو على كل شيء قدير يا من إليه المصير بحق أسرار هذه الكلمات اجعلنا شر هذه الرسالة ورفكاءه وصاحبها سعيدا من الموحدين الكاملين ومن الصديقين المحققين ومن المؤمنين المتكين آمين اللهم بحق السر أحديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشرا لأسرار التوحيد وقلبه مظهرا لأنوار الإيمان ولسانه ناطقا بحكائك الكرآن آمين آمين آمين